Salallahu teala fi kitabil aziz, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, men caibil hasenet, fele ve 10 misalaha, sadakallahu'l aziz. Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini lisan ve ifrar kalbi ile tasdik eyleyen, onun Habibi Muhammed aleyhi salatu vesselama gönül veren aşıklar. Bilmiş olunuz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyet sıfatı bütün dünya ve ahireti ihade eylemiştir. Rahmanın fid dünya, Cenab-ı Hak rahman sıfatıyla dünyaya, rahimiyet sıfatıyla ahirete tecelli buyurmuş. Hatta dünyadaki bütün şerkatlerin, merhametlerin kafesi, yani mahlukat-ı ilahideki olan, yılanlarda, şiyanlarda olan, yavrulara olan merhametin kafesi, ahirette müminlere edeceğin rahmetin yüzde biridir. Bu alemdeki rahmet denilen şey, İnsanlardaki mevcut bulunan rahmet, mahlukatta bulunan mevcut rahmetin kafesi, ahirete ümmeti Muhammed'e tecelli edeceği rahmetin yüzde bir cüzüdür. Doksan dokuz cüzünü ahirete Cenab-ı Hak ayırmıştır. ümmet Muhammed'e. Elhamdülillahi. Onun için yine bir hadis-i kusirde sebekat rahmeti ala gadebi benim rahmetim gadabımı geçmiştir buyurmuştur. Ve buna binaen de Kur'an-ı Kerim'inde bir kul bir şeyi yaparsa bir günah işlerse deftere amaline bir günah yazılır. İki melek vardır insanların omuzunda. Kiramen katibi derler buna. Bu kiramen katibi insanların yaptığı efarah hareket tesvid eder, bir defterine kaydeder. Bir seneden diğer seneye kadar, bir berat girişinden diğer berat girişine kadar, berat girişin olduğu vakitte bu defterlerin doldurulmuşları yerine teddi edilir, yerine beyaz defterler, temiz defterler alınır yani. Günah işlediği vakitte bir kul bir günaha bir günah yazılır ve 24 saat tehir edilir. Cenab-ı Rahmetinle Meleği emredin Allah yazma. Pekle belki istiğfar eder, rücu eder, tövbe eder, günahından yüz çevirir. Eğer bu 24 saat zarfında eğer o kul aklını başına tövbeye bakar, rücu ederse Defterde günah yazılmaz. Zira innen hasanatı yüsebine seyyaatir kitabullah'ta. Hasanat sevaplar seyyiin günahları giderir, temizler, tatil eder. Başta istiğfardır. Başta iskifar ve yapılan günaha nedamet bir daha yatmamak üzere Allah-u Teala'ya söz vermek. Hadi sözünde durmaktır. Sevaba gelince kul sevabı işledi mi? Bir savaş dedi mi on sevap He, derhal yazılır. Bir daha silinmez. Meğer ki dini İslam'dan dışarı çıka, İrtidat ede, küfre döne o vakit amale hayriyesi tamamen iptal olur. Bütün yaptığı hayır hasenat hepsi hepsi iptal olunur, batıl olur. okudum i̇şte okuduğum ayeti gereğime de Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir haseneye on hasene yazarız. Bu da en aşağı böyledir. Cenab-ı Hak dederse bire yetmiş, Seb asen daha be, bazsına 700 sayfa yazarız, bazsına 7000 sayfa yazarız da Allah dilerse kat kat diler. Şimdi Allahu asyin alimdir. Öyleyse şimdi size tarif edeceğiniz şu: bir sene 365 gündür bir sene. Beş gün bayram. Bu beş gün bayramda oruç bulmaz, haramdır. Ramazanda oruç yemek neyse bayram günü oruç tutmak odur. Beş gün çıkarırsak, bu da bir gün Ramazan bayramı, dört gün kurban bayramı. Bu beş günü çıkarırsak 360 gün kalır. 30 gün oruçtan bir Müslüman, Ramazanda 30 gün oruç tuttu bir Müslüman. 10 çarp onu, Allah bir e 10 veriyor çünkü. Ne olur? 300 gün oruç tutmuş gibi olur. Geriye kaç gün kalır? Altı gün kalır. Altmış gün kalır, altı gün kalır yani. İşte bu ay içerisinde bir adam sitte şevali Şevvali, ayında altı gün oluştarsa bir umri duruyor ya altmış günde oradan sevap aldığına göre kesiyam-ı dehri senenin kafesini geçirmiş gibi olur. Allah'ın rahmetinin ümmet Muhammed'e ihsanı ve inayetidir. Şimdi burada biraz duracağız. Efendim oruç bizim için işim ağır. Oruç. oruç tutamazsan o vakit dilini tut. Kimsenin kalbini kırma. Tutacağın oruç farz değildir. Ama böyle bir Cenab-ı Hakkın sana bir ikramiyesidir, lütfüdür, keremidir, ihsanıdır. Bulunacak bir şey değil yani. Çünkü bak görüyorsunuz ki Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlarla tutmayanlar bugün müsavi oldular. Biz de yiyoruz. Onlar yediler ne olduğunda? Ne farkı oldu yani? Ne oldu? Allah'a kırdılar, peygamberi gücendirdiler. Ümmeti Muhammed'in üzerlerine buğzlarını çektiler. Ama bugün aynı bizim durumdayız. Biz oları durumdayız. Cenab-ı bize ihsan inayet durdu. Şimdi altı gün uç tutmaya kadir tutsunlar. İşleri ağır olanlar onlar dillerini tutsunlar. Dillerini tesbihat ile, tahmin ile Resul-i e ve Ehl-i Mustafa'ya selam selam ile dillerini sulasınlar ve gönüllerini tezihin etsinler. Bilmiş olunuz ki bir kimse dilinden gıybeti, kötü sözü, kalp kırmayı atmadığı takdirde ve lisanını zikrullah ile süslemediği takdirde, yalanı terk edip doğruluğu almadığı takdirde istikam üzere değildir. Şunu da haber vereyim sana. Günah işlendiği vakitte Resul-i Ekrem bölüyor, Kalbin üzerine bir damla, bir katre Kara zahir olur. Tövbe dersen o karayı silmiş atmış olursun. Bırakırsan tövbesiz kalp kararır. Ve simsiyah olur. O kara senin bildiğin bildiğimiz mürekkep karası manasına değildir. Allah ile perde olur kul arasında. Bir zaman gelir öyle bir günahlara alışırsın ki Halkın içerisinde günahını söylemeye korkan kimse günahını hat bilsin diye günahını hat bilsin diye meydanlur, bağırır, çağırır, fenim yaptığı kötülükleri iftiharla anlatır. Zira artık Cenab-ı Hak onu şeytanın eline bırakmıştır. Şeytan ona abelleci yetenleriniştir. Yaptığı fenalığı bir iftihar olarak anlatır. Onun için. Günah hasadir oldu mu yirmi saat teyhiri var yani onu söyleyeyim sana. Hemen tövbe istiğfar ve Allah rujur. Saadet yolları buradadır. Mal, mür, kasa, kese, rütbe hepsi gelip geçicidir. Şu gölgeye geldin oturdun bir miktar çıkıp gittin gibi bu aleminde böyle ayrılacaksın. Hiç tezana uzun gelmeyecek bu hadise. Senden evvel nice, milyonlarca, milyarlarca insanlar gelmişler, oturmuşlar, gelip geçmişler bu gölgelikte. Dünya hayatı bir gölgelik gibi. Yolda giden bir adam bir ağacın gülgesine oturdu, orada biraz istirahat etti, bir sigara içti, bir kahve içti, bir su içti, İmendi. sonra hafta gitti gibi dünya hayatı bundan başka bir şey değildi. Fakat manası gayet de büyüktür. Buradan eğer hak rızasını tahsil etmeden, öteki aleme gidersen çok pişman olursun, Pişmanlığın da sana faydası olmayacaktır. Kabiristanlılar, ve toprağın altı Ahu eniyle doludur. Eğer Allah gaflet pamuğunu da tıkamasaydı, sesleri işitseydi, eğer Ahu Enin seslerini, ağlama seslerini, kabirlerdeki ağlama seslerini, bir daha dünyada gülemeyecek. O günler gelmeden hemen gayret kenarını belime dola, Allahü Subhane ve Teala Hazretleri'ne kulluk et, fırsattan istifade et. Cenab-ı Hakk'a 1'e 10 veriyor. 30 yumruğu şüttük elhamdülillah, 300 gün oruç sevabını aldın. 6 gün daha tut. 60 günde oruç sevabını al. 5 günde bayram. öylece senin kafesini hoşuna geçirmiş ol. Senin için büyük bir rütuftur, ihsandır, inayettir. Rabbine şükreyle Allah yolunda bulun. Allah'a ibadet ve taat et. Allah'a kul olanlar iki rihana sultan olurlar. da hiç unutma.